Elhamdülillah ve salatu ve selamu Ala Resulillahi emma ba'd Şimdi e, Bir arkadaş soruyor dur Hazret İsa Aleyhis salatu ve selam peygamberden Önceki nebi Hristiyanların nebisi e, işkence, çarma gerdi mi İşkence oldu mu ona Öldürüldü mü o yoksa nedir Arkadaşlar Hazret İsa bizim itikadımızda, Ehl-i Sünnet itikadında, İslam itikadında Hazret İsa işkence yemedi. Hazret İsa öldürülmedi. Hazret İsa canlı olarak dünya semasına çekildi. Anlatabildim. Allahu Teala'nın yanına çekildi dünya semasına. Kıyamet gününden de önce inecektir. İslam'ı yer üzerinde hacim kılacaktır. Ondan sonra vefat edecektir i gömülecektir yer üzerinde. Bu bizim kısacası Hazret İsa'ya inancımızdır. Ama Hristiyanların inancı nasıldır? Hazret İsa çarmaha girdi, öldürüldü. O ölüme de sabretti. Allah da ona izin verdi. Hatta insaniyetin bütün günahını kaldırdı. Ondan sonra insaniyet ne kadar günah etse Hazret İsa onları için çekmiş sanki haşa ve allah Allahu Teala'nın ihtiyacı var. İnsanoğlu günah çeksin. Halbuki Allah Teala sevmez oğlunu azap versin. Ama insanoğlu kendisi azap yolunu seçiyor. Çünkü Allah Teala irade vermiş. Şimdi buradan buraya girmeyiz. Bu uzun bir konudur ama Hazreti İsa'da kalalım. Hazreti İsa nedir? Hazreti İsa Beni İsrail'in son peygamberidir. Şimdi biz dedik Hazreti İbrahim'den sonra gelen Peygamberler, Nebimiz, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dahil hepsi Hz İbrahim'in torunudur. Hazret da, Hazreti Resulullah'tan amca çocuğudular. Çünkü Beni İsrail, e, İshak'tan diler. E, e, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmail'dendir. İsmail'den İshak kardeşler. Anaları ayrı babaları Hz İbrahim'dir. Birinin anası Hacer'dir. Oblis'in anası, İshak'ın anası nedir? E, şeydir şu anda aklıma gelmedi neyse Allah subhanehu teala Hazreti İsa'yı ne zaman gönderdi Hazreti İsa'yı şeyde gönderdi beni İsrail baya saptılar Filistin'de baya saptılar Hazreti Musa'dan çok sonra bir sürü peygamberler geldi Bunlar saptılar. Bu Hazret İsa'ya vahiy geldiğinde Hazret Zekeriya oğlu Yahya da yer üzerindeydir. Aynen yaşadılar. Zaten Hazret Yahya halasının oğludur Hazret İsa'nın. Hazret İsa'ya vahiy geldiğinde yeni bir risale geldi. Peygamber, peygamber, sadece peygamber değil, Zekeriya, Yahya peygamberdir. Ama Hazret İsa'ya risale geldi oldu Resul. Resul oldu, peygamberlikten daha üstündür Resulluk. Yeni bir teşri getirdi. Yahudilerin dinini, şeriatını değiştirdi. tevhidlere hepsi aynıdır bütün peygamberlerin. Ne oldu? Şeriat değişildi. Şeriat değişilirken bazı şeyler haram etmişler Yahudiler kendi kendilerine. Hazret İsa vasıtasıyla halal oldu. Hazret İsa insanları tevhide şirkten ayrıldı, tevhide davet etti. Doğru İslama, doğru Allah'ın dinine davet ederken Yahudiler bunu çekemediler. Haçlılar ne yaptılar? O zamanda da Hazreti İsa zamanında da Filistin Çim'in yönetim altındadır. Romanların yönetim altındaydı. Haçlılar bunu şikayet ettiler Roma kralına. Hatta Hazreti İsa fitne çıkartıyor, Roma'ya karşı geliyor filan iftiratlar. Ondan dolayı Hazreti İsa kimse de ona bir çokunluk iman etmedi. Çok azınlık iman etti. Bilirsiniz 12 tane havarileri var O havariler nedir? Hazret İsa'nın öz talebeleriydi. Bir tanesi ona ihanet etti. O gitti ne dedi? Hazret İsa bu vakti bular e, tuzak kuruyorlar. Çekildi gitti bir köşede yaşadılar havarileriyle bağın bir tarafında. Ondan sonra yerini o bir tanesi ihanet etti. Nefsine uydu, şeytana uydu, dünyaya Mansa makam verdiler ona vahd Yahudiler para verdiler. Bu Yahudilerin tarihteki adetleri budur. Peygamberlerine karşı da budur. Çok peygamber öldürmüşler Yahudiler. Bugün de Filistinlileri, Müslümanları öldürürsen normaldir. Buların dedeleri peygamber öldürmüş. İnsan nedir? Onun için o hıyanet etti ne yaptı? Gitti haber verdi Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa bildi olarak geliyorlar. Geldiklerinde Allah -u Teala Hazret İseyi aralarından aldı yanına çekti. Allah kadir mi? Evet kadirdir. Resulünü Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem nasıl götürdü İsra Miraca? Hazret İseyi yanına çekti. Hazret İseyi yanına çekerken ne oldu? Hazret İseyi kaktılar bular. o ki ihbar verdi. Onu Hazret İsey kılıfında görüldüler onu. Gördüler Yahudiler. Tuttular onu, İsa diye teslim ettiler içime, Roma şeyini, onlar da onu çarmağa koydular. Bizim inancımız böyledir. O çarmağa koyuldu, o öldü, onu da sonradan defnettiler. Ama Hazret İsa'yı ne yaptı? İnni mutevuffika ve rafi'uke ileyya. Çektim senin, seni yanıma rafiuka ileyye ama özel bir çekmektir. Allah buna kadirdir. Ever Allah kadirdir. Hazret Adem'i çamurdan yarattı. Hazret İseyi kendisini babasız yarattı. Bir anası var, babası yoktur. Yani bu evreme Allah'ın sünnetine, düzenine aykırı mı? Ters mi? Evet, terstir. Ama Allah bu düzeni koyan Allah tersini de yapabilir. Kadirdir ama kimse yapabilir mi Allah'ın haricinde? Haşeva kefe. Ondan dolayı Hazret İse Çekildi Rabbil Alemin'in yanında. Şu anda Hazreti İse nerededir? Dördüncü Sema'dedir. Yaşıyor orada duruyor. Nasıl yaşıyor? İnsan olarak yaşıyor. Biz onu biliriz. Ama orada nasıl yaşıyor nedir ne değil bu gaybtir bunu bilemeyiz. Bunu ne zaman biliriz? Hazreti İse yerlendirince sorarız ondan. Şimdi Hazreti İsa dördüncü Sema'da yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü Sema'ya çıkarken Sema'ya İmirat'a çıkarken her semada duruyordu. Peygamberler vardı, onlardan görüşürdü. Dördüncü semada Hazret İsa'yı gördü. onuyla konuştu, soruştu, eee, ee, etti. Ondan sonra diğer semalere çıktı. Şimdi bizim ehli sünnet itikadında Hazret İsa işkence çekmemiş, öldürülmemiş, haydir 4. semadadır. Ne zaman iner? Dünyanın son zamanında Mehdi çıkarken Hazret ise de iner. Mehdi kimdir? Mehdi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem torunundan Seyyid Efendi Haşim'idir. Bir tane gelir. Adı Resulullah diyor benim adım gibidir. Babasının da adı benim babamın adı gibidir. Yani Mehdi'nin adını biliyoruz şimdi. Adı nedir Mehdi'nin? Muhammed İbni Abdullah. Normal bir alimdir, salih bir insandır. Bir gecede onu Allah ıslah eder. Ne yapar? İslah ne demektir? Kendisi salihtir. Bir gecede bütün liderliğin sifatını verir ona. Bir gecede adam lider olur. Onu Mekke'nin civarında beyat ederler. O Şam, Mekke'den Şam'da Hristiyan ordusu da ta Halep'e kadar girmişler. Yani bizim İstanbul'dan, Türkçe'den Halep'e kadar gitmişler. büyük bir orduydan. Orada büyük bir savaş olur. Bu, bu Mehdi Şam'da hazırlanırken e, o orduyla savaşa e, pardon o orduyla savaş ettikten sonra Deccal çıkar. Deccal'e hazırlanırken e, savaşa Deccal gelir. Her yerde dolaşır. Sonra nerede yerleşir Deccal? Filistin'e gider. Filistin'e giden de orada yerleşir Deccal. Hazret Mehdi de aleyhisselam hazırlanıyor. Deccal'den savaşa gitsin Filistin'e. Mehdi aleyhisselatü vesselam iner. Nerede iner? İnde minaretul Beyda hadiste geçtirici gibi. Bir beyaz minara var. O minarenin yanında iner Şam'da. O minara mevcuttur. Her çeşitse şey görebilir. Alimler ispat Orada iner. Ne zaman iner? Sabah namazı vakti. Sabah namazı vakti inen, iner. iner. O inerken Hazreti ise düğür bir Melekin kanatları üzerinde iner. Böyle yüzünde nür saçıyor. Bamba yüzünden Üzünden nür saçıyor. Damla damla muncuklar ter akıyor. İner Hazret ise Camiye girer sabah namazını kılsın. Bakar musulmanlar. Kat sala diyorlar. Namaza duruyorlar. Hazret ise içeri girerken. Mehdi Aleyhisselam Hazret İse'ni gördüğünde. Tanır onu. Çünkü Mehdi Aleyhisselam alimdir. Biliyor Hazret ise inecek. Ne zamanda inecek? Bir sabah inecek. Nereden biliyor? dedesi Muhammed aleyhissalatu Vesselam haber vermiş. Biz nasıl şu anda inanıyoruz inacak? O da biliyor. Hemen Hazret ise içeri girdiğinde Hazret e, Mehdi aleyhissalatu Vesselam Ya İse diyor Ya Nebiullah buyurun diyor sen geç ben imam olmam sen olduğun yerde. Hazret İse işaret eder diyor hayır. Ben geldim size tabi olayım. Yani ben Nebi değilim şu anda. Peygamber Risale getirmemişim. Ben geldim bu e, Muhammed'in dinini yüzünde hakim kılayım. O zaman Mehdi'nin arkası namaz kılar. Ondan sonra orduyu hazırlarlar. Nereye giderler? Daccal'dan Filistin'de. Daccal Hazret İse'yi gördüğü yerde nasıl Resulullah diyor tuz suda erir. Böyle erir. Hiç kimse Daccal'ı öldüremez. Ne top ne tüfek ne bi, hiçbir şey öldüremez Daccal'ı. Sadece Hazret İsa öldürür onu. Babil Luddih bir yerdir Filistin'de, orada sıkıştırır onu, oku sıkar, şeyine, e, süngüsünü sıkar onun kalbine, öldürür orada erir, biter Deccal'in işi. Ondan sonra Hazret ise yedi sene hacim olur yer üzerinde. O yedi senede de yer ne yapar? Bütün herharatını çıkartır. Hiçbir zaman öyle bolluk, salamatlık olmamıştır. Öyle selamatlık olur, kurttan koyun bir arada yayılır. İlanlar çıkanlar yuvalarından, çukurlarından çocuklar ilanlarla oynar. Yer üzerinde çafir kalmaz. Cizye kakar. Bütün harçları kırar. Bütün donuzları da Hz. İsa ne yapar? Öldürür. Hiçbir şey kalmaz orta yerde. Ümre yapar Hz. İsa. Ondan sonra Allah'ın emrini bitirir. Musulmanlar onun üzerine namaz kılarlar. Bir rivayette Mehdi'nin namazını kıldırır. Ondan sonra Mehdi'nin hükmü devam eder. Bir müddet ondan sonra yer üzerinde e, mümin kalmaz, çafirler kalır sadece pislikler, onun üzerinde de kıyamet kopar. Hazret İsa ile ilgili bizim itikadımız budur ehli i sünnet olarak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.